Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah ve ba'd. Değerli kardeşlerim, iki hafta aradan sonra yeniden Selefi Salihin akidesiyle alakalı olan dersimize Allah'ın izniyle başlayacağız. Rabbim bizlere kolaylık versin hakkıyla bu kitabı anlamayı ve bitirmeyi kolaylaştırsın. Allah'ın izniyle bu bapta en yani sünnet akidesinde dostluk, düşmanlık bölümünde kaldık. Yani muvalat ve muadat dediğimiz dostluk ve düşmanlık kime olur? Ehl-i sünnet ve cemaatın bu konudaki temel akidesi nedir? Buna değinmeye çalışacağız. Öncelikle bu metnimizden bir okumaya başlayalım. Evet Selahattin Sağda sen varsın. Bismillah. Ehl-i sünnet akidesinde dostluk ve düşmanlık. Ehl-i sünnet ve cemaat akidesinde muvalat dostluk ve muarret, düşmanlık. Selef-i Sarihin, ehl-i sünnet ve cemaat akidesinin esaslarından biri de, Allah için sevmek ve Allah için buz etmek, nefret etmektir. Yani genel olarak Müslümanları, özel olarak da mümkünleri sevmek, dost edinmek ve onlara yardım etmek. Müşriklerden, kafirlerden, onlara benzeyenlerden ve onları dost edinenlerden nefret edip hoşlanmamak. Onlardan, kanunlarından, ve düzenlerinden uzak olmaktır. allah Teala şirha buyurmaktadır. Evet, güzel. O zaman muvalat ve muadat anlam olarak nedir? Muvalat, değerli kardeşlerim, sevgi ve dostluk demektir. Sevgi ve dostluk demektir. Muadat ise nefret ve düşmanlık demektir. Yani muvalat ve muadat birbirlerinin zıttıdır. Türkçe tabirle dostluk ve düşmanlık dostluk ve düşmanlık yani bu dersimiz bunun üzerinde inşallah duracağız dostluğun esası sevgiye dayanıyor düşmanlığın esası ise nefrete dayanıyor kardeşlerim yani birinin birine dostluğunun alameti sevgisidir birinin birine düşmanlığının alameti de ortaya koyduğu nefretidir o halde dostluk ve düşmanlık kalbin işidir. İnsanın kalbinde olup biten bir meseledir. Bu yüzden biz kalpte oluştururuz bunları. Dostluğumuz ve düşmanlığımız katle olur ve katle biter değerli kardeşlerim. Bu bağlamda bizlerin dostları kimdir o zaman? Bizim düşmanımız kimdir? Müminler, müminlerin, muvahitlerin, sünnet ehlinin dostlarıdır. Kafirler de, müşrikler de birbirlerinin dostlarıdır. Dolayısıyla ben bir mümin olarak dostluğumu müminlere yapmalıyım. Mücahitlere yapmalıyım. Muttakilere göstermeliyim. muvahhidlere sünnet ehline göstermeliyim. Allah için dostluk, Allah için sevgi bu anlama geliyor. Yani ehl sünnet ve cemaat yolunda giden bir müminin ehl sünnet kardeşlerine dostluk göstermesi, sevgi göstermesi farzdır vaciptir bunu zıttı olan en i sünnet yolunda gitmeyen Kur'an ve sünnete düşman Allah'a düşman Peygamber'e düşman dine düşman namaz kılmayan İslam'a karşı nefret tohumları eken bir insana da İdris ne yapmamız lazım düşmanlık etmemiz lazım yani bizim bu düşmanlığımızın temel sebebi neyden kaynaklanıyor akidemizden İmanımızdan, tevhidimizden. Çünkü bir kalpte aynı anda Allah'a sövenle, Allah'a sevgi duyan arasında bir muhabbet olur mu? Olmaz. Yani bir kalp bir muvahidle bir müşri aynı anda sevebilir mi? Sevemez. Yani bir kalp Allah'a ve Resulüne sevgi duyanla, Allah'a ve Resulüne düşmanlık duyan söven bir insanı sevebilir mi? Sevemez. O halde kalpte kardeşlerim dostluğumuz müminleredir. Düşmanlığımız da Müminleri birbirlerine bağlayan temel etken akidedir. Akide bizi birbirimize bağlar. Sünnet bizi birbirimize bağlar. Ne zaman ki akidede ve sünnette bir başka tabirle Kur'an ve sünnette hakkın yolundan çıkarsak o zaman oturulur yollar ayrılır. Ama bunun dışında müminlerin özellikle muttakilerin, muvahhidlerin, seçkinlerin bu dava ruhunu anlamış müminlerin akide ekseninde, sünnet ekseninde müslüm birleşmeleri bir arada olmaları bu dinin gereğidir kardeşler. Muhammed'e sevgi Allah için Abdullah, buğz da Allah için. Yani ben seni Allah için seviyorum. Sen de ben Allah için seveceksin. Değil mi? Birine de buzumuz var. Mesela Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, İslam düşmanlarına değil mi? İslam'a hakaret edenlere onlar da İslam'a Muhammed düşman oldukları için ne yapacağız? Düşmanlık edeceğiz kardeşlerim. Devam edelim. Evet. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Mümin erkeklerle, mümin da birbirlerinin velileri dostlarıdır. Onlar iyiliği emrede, kötülükten alıkoyar, namazı dost doğru kılar, zekatı verir. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz ki Allah azizdir mesajidir. Evet yani dostluğumuzu ve düşmanlığımızı belirleyen çok açık bir ayet. Ekranda da görüyorsunuz net bir şekilde. Hem ayeti kerimeyi böylece sizlerin gözünüzün önüne getirerek daha çok kolaylaştırdık. Vel mu'minûne vel mu'minât ba'duhum evliyâ ba'd ye'murûne bil ma'ruf ve yenhavle anil münker mü'min erkeklerle mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler. Dostlarıdırlar. Allah yolunda oldukları müddetçe birbirlerinin dostlarıdır, birbirlerini sever, birbirlerine yardım edenler. Ve ayet devam ediyor. Onlar iyiği emreder, kötülükten sakındırırlar. Demek ki Allah bize mümin erkekleri mümin erkeklerle, mümin kadınları mümin kadınlarla dost olduğunu haber veriyorsa, müminin kafirle müşrikle dost olamayacağını da öğretiyor. Hangi bir müminin kalbi kankarda bir kafire muhabbet duyabilir? kafiri destekleyebilir, bir münafığı onaylayabilir asla kardeşlerim. O halde bu ayet-i kerime bu anlamda bize güzel bir delil. Bir başka delil. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edilmesin. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Ali İman suresi 28. La muminun mu'minûne kâfirîne evliyâ min dûnil mu'minîn ve men yef'an zâlike feleyse minallâhi fî şey'in mü'minler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler onları ahbap edinmesinler İsmail onları ahbap edinmesinler dost edinmesinler, arkadaş edinmesinler onları desteklemesinler kim bunu yaparsa onun Allah ile hiçbir dostluğu yoktur Ali İmram 28. ayet kerime o halde Mustafa buradasın değil mi inşallah e biz sana burada alışmıştık maşallah sen oraya gitmişsin yerini değiştirmişsin beden dili var yani bazı kardeşler genelde dikkat et herkes aynı yerlere oturuyorlar alışmışlardır devnekte dikkat et genelde yüzde seksen yüzde yetmiş hep aynı yerlerde oturuyorlar senin yerin burasıydı Mustafa <gülüyor> evet müminler o halde müminleri bırakıp kafirleri dost edinmemeleri gerektiği ayetinden şunu anladık ki dostumuz müminler kafirler de bizim düşmanlarımızdır mesela örnek verelim Hafız'ın Esed, oğlu bıra oğlunu bıraktı ne yaptı Beşarul Esed'e görevini verdi ve o adam 12-13 yıldan beri Suriye'de ne yapıyor yönetim gerçekleştiriyordu ve bugün Suriye'de katliam var Müslümanlar katlediliyor Müslümanlar Suriye'de kıyama kalktığı zaman biz Şia'ya karşı rafizilere karşı savaşacağız diye mi çıktılar Yoksa zulümden, açlıktan, sefaletten, yokluktan, hürriyetsizlikten, dini yaşayamamaktan dolayı özgürlük talepleriyle mi çıktılar? Elbette ikinci şıkla. Neticede Esed'i devirmek daha özgür bir Suriye kurmak istediler. Hürriyeti bol olan ama birçok Müslümanların da şer'i bir devlet kurmak istediler. Ama ne yaptı Biz bu Şeytan İran hemen Esed'in arkasında onu desteklediler. İslam Devleti'nin önüne engel koydular. Tağut Esed'le beraber oldular. Müslümanları katlettiler. Bugün Cephet-ül Nusra dediğimiz mücahitler cephesine bunlar tekfircilerdir diye onları katletmeye başladılar. Bizim Müslüman halkla savaşımız yoktur diyorlar. Şu an kirli bir bilgi veriyorlar. Bizim savaşımız diyorlar bugün bu Şeytan ve İran ve Esed tekfircilerle diyorlar. Düne kadar da böyle demiyorlardı. Değil mi? Müslüman halkı katlettiklerini itiraf ediyorlardı. Her gün çark ediyorlar. O halde. Şimdi Esed'in arkasında kimi destekledi bu şeytan? Esed'i destekledi. Kafiri desteklemek değil mi? Kafire muhabbet duymak değil mi? Kafire dostluk göstermek değil mi? O halde bu açık bir küfürdür. İşte ayete muhalif mi değil mi? Müminler müminleri bırakıp kafirleri ve veliler edinmesin. Kim bunu yaparsa Allah ile hiçbir dostluğu yoktur. Nitekim bugün bunu yaptılar. Zaten onlar Müslüman da değildi.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 bu kerime tevhidin yani Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet etmenin bir parçasıdır. Çünkü bu şehadetin anlamı Allah'tan başka ibadet edilen her şeyden uzak olmak demektir. Nitekim Allah-u Teala şuna buyurmaktadır. Andolsun ki biz Allah'a ibadet edin ve tağuttan uzak durun diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Na'l 36. Evet. Bu paragrafta ne anladık kardeşler? Dikkat ederseniz, dostluk ve düşmanlık dinin temeli dedik. Yani tevhidin temel esaslarından bir esastır dedik. Neden? Şimdi birimiz kafire dostluk gösterirsek, sevgi duyarsak bu tevhidi bozar mı bozmaz mı? Bozar. La in illallah'ın temel ilkelerinden, prensiplerinden biri nedir? Allah'ı seveni, muvahhidi sevmek, Allah'a düşman olanı da düşman görmektir bu muvahhidin vasfıdır tevhid ehlinin vasfıdır özelliğidir çünkü bakın Allah ayette ne diyor ve lekad ba'athna fi kullu ümmetir <gülüyor> rasulen eni'budullahu veçtenibu tağut biz andolsun ki Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının demeleri için her millete peygamberler gönderdi peygamberler tağuttan sakındırıyordu tağut bizim düşmanımızdır eğer bir mümin kafiri veya bir tağutu severse tevhidini bozar. Demek ki dostluk ve düşmanlık dinin temelidir. Tevhidin esasıdır. Dostlarımızı iyi seçeceğiz. Düşmanlarımızı iyi seçeceğiz. Dostlara düşman, düşmana da dost, dost bakarsan Allah muhafaza tevhid inancımızı zedeleriz. Öyle değil mi kardeşler? Bu konuda katılıyor musunuz? Eklemek isteyen varsa? Evet senattin. Hocam burada... E Allah-u Teala bize şeyde bir yardımda buluyor. Yani, evet. ey Rabbim ben Allah'ım Allah ben bir insanı seveceğim, bu alandaki sevimdeki sınırım nedir? Bu alandaki Allah-u Teala bize şu sınırı koyuyor, birinci sınır tevhid-i söylemesi. Yani, la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip, dini kabul etmez. Eğer o dini kabul ettiyse onu seversin, ne sakınca yoktur. Ey Rabbim o Amerikalıysa onu sevme. Peki, la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsa sev onu. Evet. Yani burada sınırım budur diyor Allah evet. Yani ırk yok, ülke yani, yok. Ee, ey Rabbim bu adam zencidir. Ben zenciyi sevmiyorum. O ne ilahe illallah diyor onu sevmen gerekiyor. Benim için sevmen gerekiyor. Ey Rabbim eğer sevmeni diyorsan ben onu seviyorum. Allah rızası için sevmek olur. Güzel. Evet İsmail. Hocam bir ayet var. Siz dizimize düşmanken Allah sizin kardeşinizi birleştirdir Evet. Mesela Özbekistan'dan Amerika'dan arkadaşlar var, yabancı bunlar. Nereden tanıyorum onları ki? Halbuki İslam bir araya getiriyor. Evet yani iman, tevhid, bizim dostluğumuzu, sevgimizi pekiştiren imanımız, akidemiz, tevhidimiz, Kur'an'ımız, sünnetimiz, peygamberimiz. Dinimizin temelleri bize onların dost olduğunu ortaya koydu. Aynı ülkeden düşmanlarımız da var. Yani düşmanlar da için. Yani Amerika'dan düşman da var, Özbekistan'dan düşman da var ama... Amerika'dan dost da var, Amerika'da Özbekistan'dan veya Çeçenistan'dan veya başka ülkelerden de dostlarımız var. O halde yani temel bizim dostluğumuzu belirleyen tevhiddir. Kim tevhid? Ehli Hüseyin hocam. Biz de onun dostuyuz. Allah'ın izniyle. Değil Mustafa hocam. Eyvallah, hoş geldin diyelim. Devam edelim kardeşler. Bir delil daha var. İkinci madde. İkincisi, ikincisi bu esas iman bağlarının en sağlamıdır ve imanın geçerli olma şartıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. İman bağlarının en sağlamı Allah için dostluk, Allah için düşmanlık, Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir. Evet. Dostluk ve düşmanlık iman bağının en güçlü olduğunun alametidir. Eğer ben bir mümine dostluk gösteriyorsam imanımın güçlülüğündendir. İman bağım çok güçlüdür. İman kulpum çok sağlamdır. Bir kafire de düşmanlık gösteriyorsam bu benim imanımın güçlülüğündendir. Tevhidimin zirvesinde olduğumun alametidir. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Avfaku اُرَ الْا۪يمَانِ İman bağının en güçlü olduğu noktalar, hususlar اَلْمُوَالَاتُ فِي اللّٰهِ وَالْمُعَادَاتُ فِي اللّٰهِ وَالْحُبُّ فِي اللّٰهِ Vel budu İman kutlarının en sağlamı Allah için dostluk, Allah için düşmanlık, Allah için sevmek, Allah için buz etmektir, nefret etmektir. O halde biz bu saydıklarımızı ortaya koyarsak inşallah tahsin vehbi imanımızı en güçlü noktaya çıkartmış oluyoruz. Eğer bir insan bir komünisti bir sosyalisti Müslüman olan bir insan komünisti ve sosyalisti seviyorsa, onları destekliyorsa bu onun imanının zaafından zayıflığından Allah korusun yokluğundan dolayıdır. Dolayısıyla kardeşlerim dostumuzu düşmanımızı güzel seçelim devam edelim. Üçüncüsü bu esas müminin kalbinin imanının tadını almasına ve yakinin zevkine varmasına vesiledir.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 Eğer biz bunu yerli yerince kullanırsak imanımızın gereği biz bunu yerli yerince kullanırsak imanın tadını lezzetini elde ediyoruz. Ezan bitsin devam edelim. Evet ezamdan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşler. En son bir hadis okumuştuk. Hadis-i şerifte Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Üç haslet vardır ki Müslüman bu üç hasleti elde ettiği müddetçe imanın lezzetine erer. İmanın tadına erer. Bu birinci lezzet, tat kardeşlerim. Allah ve Resulü'nü her şeyden daha çok seven imanın lezzetine erer. Her şeyden daha çok kimi seveceğiz? Allah'ı ve Resulü'nü. İkinci madde, yani Allah için seven insan imanın lezzetini alır. Allah için hiçbir karşılık menfaat gözetmeksizin Sırf Rabbinin rızası için seven bir mümin ecir alır, mükafat alır. Üçüncüsü ise değerli kardeşlerim Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre düşmekten korkan bir kişinin hali, durumu. Yani hidayeti bulmuş küfürden nefret ediyor. Küfürden korkuyor, kaçıyor. Bütün çabalarını ondan kurtulmak için ortaya koyuyor. İşte böyle bir insan da İmanın lezzetini elde etmiştir. Çünkü imanın tadından küfre gitmekten korkuyor. Küfre düşmekten korkuyor. O halde bizim bu hadiste istişat noktamız, dediğimiz noktamız neresidir? İkinci madde dediğimiz Allah için sevmek. Allah için sevmek. Devam ediyoruz. Evet, güzel. Dördüncüsü, iman bu esasın gerçekleşmesiyle tamamlanmış olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah için sever, Allah için nereden eder, Allah için verir ve Allah için mani olursa imanını tamamlamış olur. El Evet, yani dostluğu ve düşmanlığı hakkıyla bilen bir mümin imanını tamamlamış olur. Dördüncü maddede bunu görüyoruz. Dostluk ve düşmanlık kavramını çok iyi bilen, Vela vebera yani dostluğunu ve düşmanlığını hub vel buz dediğimiz sevgi ve düşmanlığını ortaya koyan bilen bir mümin imanını tamamlamış olur. Bakın İmam Albani'nin Ebu Davud'un sahihinde bize rivayet ettiği bir hadis var men ahabbelillah ve abugadalillah ve a'talillah ve mena alillah fakad istekmelel iman kim Allah için sever, kim Allah için buz eder Allah için verir. Allah için de engelleyecek olursa böyle bir kimse imanını tamamlamış olur. Demek ki imanın tamamlandığı ve imanın eksik kaldığı yerler oluyor. İmanı tamamlayan şeyler var. İmanın eksik olduğunu haber veren ameller var. Demek ki bunları da öğreniyoruz değil mi? Hadisin içerisinde. Yani sünnet ve cemaata göre böyledir. İman artar ve ne olur? Eksilir yani. Bu hadiste de bu gerçeği kardeşler görüyoruz. Evet devam ediyoruz. Beşincisi, kim Allah'tan başkalarını, onların dinini ve o dinen mensup olanları seversen Allah'a küfretmiş, onu inkar etmiş olur. Allah o taala uymaktadır. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını dost mu edilecek? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma denildi. Enam 14. Beşinci maddede şunu anlıyoruz değil mi İbrahim? Yani bir kişi Allah için dostluk göstermez, Allah için düşmanlık etmez de bir başkasını dost edinirse Allah'ı inkar etmiş, vahyi inkar etmiş, Allah'ın dostluğunu, muhabbetliğini terk etmiş olur. Çünkü bir insanın kalbinde hem Allah'a dostluk hem de Allah'a sövene veya Allah'a düşmanlık edene muhabbet ve dostluk göremeyiz. Böyle bir kalp olabilir mi? Bir kalpte ya sevgi olur ya düşmanlık olur. قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِلُ وَل۪يًّا فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ اِنِّي اُمِيرْتُ اَنْ اَكُونَ اَوَّلَ مِنَ اَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ gökleri ve yeri yoktan var eden yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı dost edineceğim yani Allah varken Allah'tan başkalarını dost mu edineceğim muhabbet mi duyacağım onlara de ki bana Müslüman olanların ilki olmamla emredildi ve sakın müşriklerden olma demek ki ben Allah'tan başkasını dost edinirsem Allah diyor ki sen Müslümanlardan olmazsın Müşriklerden olursun o halde Allah'ı dost edin Müslüman ol ve müşriklerden de deli olmuş ol denilmektedir. O halde kardeşler bakın yani kavram çok önemli bir kavram. Günümüzde birçok Müslümanlar dost ve düşman kavramını bilmiyorlar. Bir bakıyorsunuz Allah düşmanına muhabbet duyabiliyor, onay verebiliyor, destek verebiliyor. Bir bakıyorsunuz Allah'ın yolunda giden müminlere karşı ise nefret duyabiliyor, onlara karşı buğz edebiliyor. Birileri çıkıp şeriata küfredebiliyor. Birileri çıkıp mesela içkileri değil mi? Ellerine böyle şişeleri alıyorlar. Haramları, yasakları Allah'ın hudutlarını çiğneyerek onları yüceltebiliyorlar. O yüzden Allah'a düşmanlık edenlere de şahit olabiliyoruz. Allah'a dostluk gösterenlere de şahit olabiliyoruz. Evet devam ediyoruz. Altıncısı ve son madde. Evet. Altıncısı bu esas öyle bir bağdır ki Rabbani bir İslam toplumu onun üzerine kurulur ve onunla birbirlerine kedirlenir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe mümin olamaz. Bu hari. Demek ki dostluk ve düşmanlık kavramı toplumun e, oluşmasında ve sağlıklı e, oluşmasında büyük etken. Değil mi bu hocam? Evet. Yani biz sağlıklı bir İslam toplumunu kurabilmemiz için dost ve düşman kavramını iyi öğretmemiz lazım. Bu dostundur, bu düşmanındır bu muvahhittir bu müşriktir bu sünnet ehlidir bu bidat tehledir, bu kavramları o zaman öğretmemiz gerekiyor Kur'an bizlere bunu öğretiyor Kur'an müşriği tanıtıyor kafiri tanıtıyor münafığı tanıtıyor muvahidi tanıtıyor sünnet ehlini tanıtıyor bidat tehlini tanıtıyor o halde sağlıklı bir toplumun temeli kiminle kuruluyor doğan hocam dostluk ve düşmanlık kavramıyla temellendiriliyor bina ediliyor bakın bu konuda güzel bir hadis var ahadukum, يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمْ حَتَّ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Sizden biriniz nefsi için istediğini arzu ettiğini kardeşi için istemedikçe tam anlamıyla değil mi kamil anlamda bir mümin olamaz. Nefsin için istediğini kardeşin için de iste. Sana dokunulmasından rahatsızsan başkasına da dokunma. Mümin olarak birbirlerinizin hak hukukunu koruyun. Müminler birbirlerinin kardeşleridir şeytan en küçük meseleleri bile büyüterek müminlere zarar verebilir. O yüzden müminler ne yapacak? Birbirlerine merhametle sevgiyle bakacak kardeşler o halde nefsimiz için arzu ettiğimizi kardeşimiz için de isteyelim. Bana zarar gelmesinden rahatsızlık oluyorsan ben de başkasına zarar vermeyeceğim. Allah Rabbim ümmetin birliğini, beraberliğini inşallah muhafaza etsin. Ehli sünnet ve cemaat devam ediyoruz. Ehli sünnet ve cemaat dostluk ve düşmanlık prensibinin dinen bütün Müslümanlara farz olduğuna, hatta bunun la ilahe illallah diye ifade edilen tevhid şahadetinin bir gereği şartı olduğuna inanırlar. Bu akide ve iman esaslarının en büyüklerinden biridir. Bütün Müslümanların ona riayet etmesi gerekir. Kur'an ve Sünnet'e bu esasını vurgalamak için çok sayılar naz gelmiştir. Ki bazıları şunardır. Allahu u Teala şehrine buyurmaktadır. Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, tizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Zira onlar size gelen geleceği inkar etmişlerdir. Mümtehine Evet, devam edelim. De ki, eğer babalarınız, doğumlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğumuz ticaret, hoşlanmadığınız meskenler, size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihat etmekten daha sevgili ise artık Allah'ın emri getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğuna hidayet edilmez. Tövbe gündür. Evet. Yani burada kardeşlerim açık ve net bir şekilde üzerinde tekrar tekrar durmaya gerek yok. Yani Kur'an ve sünnet nazarında dostluk ve düşmanlık kavramı temeldir. La ilahe illallah'a iman eden dostlarını ve düşmanlarını ortaya koymalıdır. Velev ki anne de olsa, baba da olsa, amca da olsa, dayı da olsa, kardeş de olsa, eğer onlar küfrü tercih ederlerse, küfrü tercih etmelerinden dolayı onlarla bir dostluğumuz, bir bağımız soner kalmaz. Bak Allah ayette diyor ki: Ya eyühellezine amenu la tetekhuzû adûven ve adûkû mevliyâ. Ayet açı. Ey iman edenler benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Tulkune ileyhim bil meveddeti ve kadı keferu bime câekum minel hakkı. Onlara sevgi gösteriyorsunuz. Onlara bir muhabbet ortaya koyuyorsunuz. Oysa ki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Sizin iman ettiğiniz doğruları reddettiler. O zaman Allah bize diyor ki Eyüp Böyle birileri olursa onları din bakımından dost edinmeyeceksin. Ama bir beşer olarak, bir insan olarak amcansa, dayınsa, babansa, kardeşinse insani vasfını, beşeri vasfını ortaya koyacaksın. Baba evlat ise onu ortaya koyacaksın. Ama babanın Allah'a, dinine, peygamberine karşı düşmanlığında asla ona onay vermeyeceksin. Taat marufadır. Bilinen yani kitabın ve sünnetin bize haber verdiği nedir. Dolayısıyla Muhammed dalgın kardeşim, İslam'a düşmanlık edenlere bir muhabbet duyma hakkımız yok. Hatta ve hatta ve gayet geliyor. Kul in kana ebeukum ve ebnaukum ve ihwanukum ve ve envanı iktiraftumuha ve ticaretun kesadaha ve maskanun tardavnaha ve ve fi hatta Allahu bi amrihi vallahu la ayet açık değil mi kardeşler ey müminler ey muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki eğer babalarınız oğullarınız kardeşleriniz eşleriniz yakın akrabanız kazandığınız mallar kesade uğramasından korktuğunuz ticaret yolunuza giden meskenler size Allah'tan Rasulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevimliyse artık Allah'ın emri azabı gelinceye kadar bekleyin. Tövbe 24. Yani ayet açıkça en yakınlarımız bile olsa onları dost edinmememiz gerektiğini, eğer edinirsek de azabı bekleyeceğimizi haber veriyor. Bir de çok önemli bir nokta var. Demek ki bu sayılanlar yani annemiz, babamız, yakınımız, dostlarımız, kazandığımız karlarımız, ticaretlerimiz, meskenlerimiz Allah'tan daha değerli değil. Resulünden daha değerli değil, Allah yolunda cihad etmekten de daha değerli değillerdir. Eğer biz bunları Allah'tan, Resulünden ve yolunda cihad etmekten, mücadele etmekten, İslam'a hizmet etme yolundan daha üstün görürsek, o zaman Allah diyor ki, Allah'ın azabını bekleyin. Anladık mı kardeşler? O yüzden malımız, mülkümüz, mevkimiz hocacılığımız, liderliğimiz önderliğimiz hepsi gelip geçici önemli olan Allah katında sahih amellerimiz Allah İdris'in yüzüne bakmıyor Hüseyin'in yüzüne cesedine bakmıyor Allah benim yüzüme, cesedime, kimliğime, mimime bakmıyor, neyime bakıyor kalbimdeki imam ve amellere kardeşlerim ne kadar imanı ve ameli güçlendirirsek paçayı o kadar çabuk kurtarırız, valla ben size kardeşçe söylüyorum, paçanızı kurtarmayı deneyin tek nefsinizi bile kurtaracaksanız kurtarın ben kendimi öyle düşünüyorum aman paçamızı kurtaralım zaten ailelerimizi tabi düşüneceğiz Vallahi dinlemezlerse de aman nefsimizi kurtaralım çünkü yarın mahşer gününde Mustafa hocam yani en yakınlarımız bile kardeşler gelip de bizim elimizden tutmayacaklar tamam bir parmak kalktı evet İbrahim Evet. Evet. Torpil yok. Deyin mi? Elhamdülillah. Evet Eyüp. Hocam, için büyük Yani baba karşı, amca karşı Evet. Bir yürümek bir yürümek. Allah razı olsun. Güzel. Devam ediyoruz. tabi konumuz biraz var. Bitireceğiz. Yarı bıraksak çok az bir bölüm kalacak. Devam edelim. Evet. Herkes, ve cemaat. Dostluk ve düşmanlık yönünden insanları üç kısma ayırır. Üç tane insan görüyoruz. Dostluk ve düşmanlık konusunda. Üç insan. Hüseyin hocam. En temane inşallah sen şu an bizimle berabersin değil mi inşallah? Evet. Yoksa Malatya falan mı gittin yani? Ne yaptın? Değil mi Mustafa hocam? Malatya'yı çok seviyor yani. Evet devam edelim. Birincisi dostluğa ve mutlak sevgiye layık olanlar. Evet. Bunlar Rab olarak Allah'a peygamber olarak da onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden dinin emirlerini, dinin amel ve iftihaz yönlerinden yerine getiren idade Allah'a has kılan samimi ve iflaslı müminlerdir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Yani bu birinci madde çok basit. Yani kısa ve öz diyorum muvahhid mümine göstereceğimiz dostluktur. Birinci muamelede tabi tuttuğumuz kimse kimdir? Allah'a iman eden, Rasulüne iman eden, kitap ve sünnet yolunda giden müminlere, muvahhidlere mutlak bir dostluğunuz olacak. Şimdi ben kalksam Abdullah'a, Sedat hocama, İbrahim hocaya, Şükrü kardeşime, bizim Yakub'a düşmanlık etsem bu benim imanımın eksikliğinden veya ilmimi zayıflığından kitap ve sünneti kavramadığından olur. Kardeşler o halde birinci madde bu. Peki bunun delili ne? Sizin dostunuz veliniz ancak Allah'tır, nasulüdür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekata verirler. Kim Allah'ı, Resulü'nü ve iman edenleri dost edilirse gelsin ki üstün gelecek onunlardır. Şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır. Maide 55-56 Ayeti zaten en başı bizim için delil noktası. İnneme velikumullahu ve Resuluhu vellezine amenû Sizin dostunuz Allah ve Resulü ve iman edenler. Ayet devam ediyor. O iman edenlerin sıfatlarından haber veriyor. O halde dostumuz müminlerdir. Birinci maddenin üzerinde durdu. İkinci. İkincisi bir yönden sevgi ve dostluğa layık oldukları halde başka bir yönden düşmanlığa layık olanlar. Evet. Bunlar günahkar Müslümanlardır. Bunlara karşı hem sevgi hem de düşmanlık duyguları beslenir. İman, itaat ve takvalarından dolayı sevilirler. Küfür ve şiddin dışında kalan günah ve masiyetlerinden dolayı buğz edilirler. Amellerinin bir kısmı salih amel, bir kısmı kötü amel olan, bazı farzları ihmal edip küfür sınırına varmayan, bazı haramları işleyen Müslümanlar bu kısma dahildir. Bu gibilere yaptıkları iyilikler miktarınca dostluk, yaptıkları kötülükler kadarına düşmanlık beslenir. Ayrıca onlara nasihat etmek, masiyetlerine sukut etmemek gerekir. Aksine onlara iyilikler emredilir, kötülüklerden de engel olur masiyetlerden vazgeçinceye ve kötülükleri terk edinceye kadar cezalandırılır ve azarlanırlar. Evet, o delile geçmeden önce o zaman ikinci madde günahkar Müslümanlar diyelim. Yani bizim mesela dostluk da gösterebileceğimiz, düşmanlık da ortaya koy koyacağımız ikinci grup ise günahkar Müslümanlar. Allah'a ve Rasulüne itaat ettikleri oranda onlara dostluk, Allah'a ve Resuluna isyan ettikleri oranda da onları onaylamamak, desteklememek için Düşmanlık ederiz. Tabi düşmanlıktan maksat e, öldürmeyiz yani değil mi? Kal, kalkıp onu katletmeyiz. Onun yaptığını onaylamayız. Onun amelini terk ederiz. Amelini buz, et, ameline buz ederiz. Amelini kınarız. Onaylamayız. İyilikleri oranında ona sevgi, kötülükleri oranında ona nasihat ve öğütler veririz. El-i Sünnet'in ikinci olarak gördüğü madde bu. Bu konuda bir delil var peygamberden. Evet tekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adı Abdullah, bakabı ise eşek olan bir adama öyle yapmıştır. Bu adam içki içtiği için cezalandırılmak üzere Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirilince bazı sahabeler ona lanet etmişlerdi. Bunun üzerinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana lanet etmeyin. Vallahi ben onun Allah ve Rasulü'nü sevdiğini biliyorum bu harit. Evet yani Sahabelerden bir tanesi Adı Abdullah ama lakabı ise merkep, eşek. Böyle bir insan mı? Sahabi eksik olabilir, noksan olabilir. Ancak biz sahabenin genelinin udul olduğuna iman ediyoruz. İçlerinde masum olduğuna inanmıyoruz. İşte onlardan biri. İçki içiyordu ve bir, bir zaman zaman zaman peygamberimizin huzuruna getiriliyordu. Hatta bir defasında da böyle getirildi ve birileri ona lanet okudu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu men etti. لَا تَلْعَنُوهُ فَوَ اللّٰهِ مَا عَلِيمْتُ اِلَّا اَنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Onu lanetlemeyin. Vallahi o Allah'ı ve Resul'ünü seviyor dedi. Demek ki bir yerde bir günah işlerken bir yerde de Allah ve Resul'üne muhabbet duyabiliyordu. Yani bir yerde günahları varken bir yerde imanı vardı. Allah'a ve Peygamberine muhabbet ve sevgisi vardı. Demek ki bir günah insanı dinden de çıkartmıyor, küfre sokmuyor bu onu da öğretiyor değil mi bu delin. o halde kardeşler sahabi onun amelini kınıyordu ama Peygamber onun içkisini onayladı mı onaylamadı o sadece Allah'ı ve Resulü seviyor dedi iyilik yönünü zikretti günahından dolayı da ona adeta nasihat etti öğüt verdi o halde Rabbim bize bu güzel ahlığa nasip eylesin kardeşlerim devam edelim üçüncüsü düşmanlığı ve mutlak nefreti hak edenler evet. bunlar Yahudiler Hıristiyanlar, müşrikler Din sizler, kulüplerler, mücüsiler, münafıklar, Allahu Teala'ya kafa tutanlar gibi farklı gruplara mensup olup küfür, şirk ve zındıklıklarını açıkça ortaya koyan halis kafirlerle onların peşine giden yıkıcı mezheplerin ve din düşmanı grupların mensuplarıdırlar. Bu hüküm İslam'a mensup olan olup da tekfir edilmelerini gerektiren fiilleri işleyen mürtedler için de geçerlidir. İslam'a tamamen aykırı bir fiil işleyen, ibadet ederken Allah'ın kullarından herhangi birini ona ortak koşan, Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan başkasından yardım dilemek, Allah'tan başkasına tevekkül etmek, kurban kesmek veya alakta bulunmak gibi ibadet çeşitlerinden herhangi bir ibadeti kullar için yapan, Allah'a, Rasulüne veya dinine söven, özürsüz olarak farz namazlarını terkinen veya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 Kafirlere ve münafıklara karşı cihat Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne kötü girdir. Evet. Üçüncü grup ise kardeşlerim kafiller topluluğu. Kısacası mürtetler, din düşmanları, Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanlar, dinin değerlerini ayaklar altına alan, şeriata karşı küçümsemeyle bakanlar, İçkileri, kumarları, hayatlarının prensipleri ve ilkeleri edinenler Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman açıktan ananın düşmanlıklarını ortaya koyanlar. Birinci grup kimdi? Mutlak dostluğu hak eden Müslümanlar. İkinci grup günahkar Müslümanlar dostluk ve düşmanlığı hak edenlerdir. Üçüncü grup mutlak olarak düşmanlığı hak edenler. Kim onlar? Kafirlerdir. Müşriklerdir. Esedlerdir. Biz bu şeytandır. Esed'dir. Haydar baştır. Çünkü bunlar din düşmanlar şu an. Kitap ve sünnet düşmanları. Veya içki içenler, kumar oynayanlar ve bunların doğruluğunu savunanlar. İslam'a karşı güç gösterisinde bulunan ordular, medyanar, ekonomik güçler, siyasi güçler bütün bunlar mutlak anlamda bizim düşmanlarımızdır. Bu adet mutlak dostluk müminlere, Müslümanlara ve aynı şekilde günahkar Müslümanlara dostluk ve düşmanlık olabilir. Ama üçüncü grup dediğimiz bu grup mutlak anlamda düşmanlardır. Bunlara muhabbet olmaz, nefret olur. Bunlara karşı düşmanlık gösterildi. Bakın bu konuda Allah, Allah ne güzel buyuruyor değil mi? Ya eyyühen nebi, ya eyyühen nebi, ne demek? Ey nebi, ey peygamber, cahidil kuffara vel munafikine, aleyhim ve وَمَأْوَاهُمْ cehennem ve bi'sel masir Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihat et. Kimlere karşı? Kafirlere ve münafıklara karşı cihat et. Onlara karşı sert davran. وَغْلُزْ عَلَيْهِمْ Galaz dediğimiz yani sert davran, katı davran, pek çetin ol. Onlara karşı da cihat et değil mi? Onların yeri cehennemdir. Orası ne kötü bir yerdir. Allah subhanahu ve ta'ala kafirlere karşı, münafıklara karşı açık bir tavrımızı ortaya koyuyor. Bir ayet daha var bu konuda delil. Başka bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyurmaktan. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Mücadele 22. La tecedü kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir. يُوَاَدُّونَ مَنْ حَبَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُ اَبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ Ayet ne kadar güzel. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları ve kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlara karşı sevgi beslediklerini göremez. Mücadele 22. Ayet neyi ispat ediyor? Yani eğer bu saydıklarımız Allah'a ve Peygamberine düşmansa onlara karşı bir muhabbet olmayacak. Demin üzerinde durduk kardeşler. Evet şimdi bundan sonra biraz seri okuyacağız maddeler halinde. Maddeleri hafızamızda tutmaya çalışan kısa kısa açıklayacağız ve bitireceğiz. Evet. Ehli sünnet vel cemaat Allah için dostluğun bir takım gereklilerinin ve hukukunun olduğu görüşündedir. Bir Müslümanın Müslümanlığının ve imanının tam olabilmesi, şirke ve küfre düşmekten kurtulabilmesi için bu gerekleri ve hukuku yerine getirmesi gerekir. Bunların bazıları şunlardır. Yani ben Müslümanım, küfre ve şirke düşmemek istiyorum ve bilmem gereken neler? Bu formüller, bu kurallar, bu maddeler neler? Kendimi şirkten ve küfürden kurtarmak istiyorum. Kafirlerin tuzağına, oyunlarına düşmemek istiyorum. Peki bu konuda bilmem gereken temel maddeleri neler? Birinci madde. Birincisi küfür diyarından Müslümanların diyarına icra etmek. Zayıflar ve mecbur sebeplerden dolayı icrete gücleri yetmeyenler bundan istisna edilir. Evet. Yani hiçbir şer'i gerekçesi olmayan bir Müslümanın batı ülkelerinde kalması doğru değil. Çünkü imanımız zedeleyebilir, ahlanı bozabilir. Bu küfür diyarlarından müminlerin diyarlarına hicret etmeleri gerekir. Şer'i gerekçe nedir? Ya eğitim için, ya sağlık için, ya ticaret için. Buna benzer. Ya da gidip orada okuyup okuyup Müslümanlara daha faydalı bir takım bilgiler aktarabilmek için olabilir. Bunlar meşru gerekçelerdir. Ama bunun dışında öyle hiçbir gerekçesi yokken o küfür beldelerinde kalmak, bulunmak imana ve büyük zarar verebilir. Bu yüzden korunmak gerekir. Bu birinci maddi. İkincisi, Müslümanların cemaatine katılmak, onlardan ayrılmak, iyilik ve takvada ayrılmamak. Ayrılmak, evet. Iyilik ve takvada onlarla yardımlaşmak ve iyiliği emredip kötülükten men etmektir. Evet, bu ikinci maddede Yani cemaat olmak, müminlerle de olmak, müminlerle yardımlaşmak, müminlerle birlikte hareket etmek, ayrı baş çekmemek, ayrı bir ortam oluşturmaya heveslenmemek. Yani Müslümanların birlikte olmasında o zaman demek ki hayır var. Zaten bunlar hepimiz biliyoruz. Değil mi kardeşler? Allah ayetlerinde, peygamber hadislerinde cemaat olmayı, birlik olmayı, cemaat kavramı derken hele sünnetle cemaat çerçevesinde olmayı. Hiçbir zaman kitaba ve sünnete muhalif olan boyutlarda birlikte olalım denmiyor. Ama maalesef dünyanın en geri, en geri anlayışına sahip olanlar da gene bizim gibi bazı Müslümanlar oluyor değil mi kardeşte? bunları kavrayalım Allah için yani hep birlikte cemaat kavramının şuuruna bilincine varalım Allah'ın iznine hayırlara vesile olalım değerli dostlar tamam mı Doğan hocam İnşallah. evet amin üçüncüsü üçüncüsü kendisi için istediği iyilikleri Müslümanlar için de istemek evet. başına gelmemesini istediği kötülüklerin Müslümanlara da gelmemesini istemek Onları sevmeye, onlara bir arada bulunmaya ve onlarla istişare etmeye gayret göstermektir. Konu açık. Evet. 4. Dördüncüsü Müslümanların haberlerini ve sınırlarını, sırlarını, sırlarını düşmanlarına nakletmemek, onlar aleyhine casusluk yapmamak, onlara hiçbir şekilde zarar vermemek ve aralarını zehretmektir. İyi e, tabii. Şimdi birisi Müslümanların mücahidlerin sırlarını Esed gibi Hizbut şeytan gibi askerlere götürürse bu sırlar gittiği takdirde bu bizim dostumuz olur mu? Müslüman olur mu? Bu bir casustur, bu bir ajandır, bu kafirdir değil mi? Yine müminler müminlerin aralarında birbirlerine sırlarına da vakıf olmaları lazım. Birbirlerini muhafaza etmeleri lazım. Hassatan Müslümanların haberlerini dışarı sızdıranlar kesinlikle... Eğer zaten Allah muhafaza kafirlere veriyorsa kafirlerden olur. Ama müminlere sızdırıyorlarsa, kötü bir ahlak yapıyor demektir. Evet. Beşincisi, düşmanları karşısında, düşmanlara destek olmak. Zorlukta ve kolaylıkta, sıkıntıda ve rahatlıkta, her zaman ve her yerde onları asla yalnız bırakmamak, canla, malla ve dille onlara yardım etmek, sevinçlerine ve üzüntülerine ortak olmaktır. Evet, düşmanları karşısında, Değil mi? Mesela bizim şu an düşmanlarımız var, değil mi Abdullah hocam? Evet. Abdullah, var mı yok mu düşmanlarımız şu an? Din düşmanları var, İslam düşmanlarımız var, akile düşmanlarımız var, sünnete bağlılığımızdan dolayı düşmanlarımız var. Deyim, ehl sünnet olduğumuz için bize karşı husumet duyanlar var. Böyle bir zamanda birlik beraberlik lazım. Bölünmek, parçalanmak birbirlerimize karşı nefretle yüzleşme ortaya koymak asla yakışmaz. Bakın bu maddede ne kadar güzel. Zorlukta da, ferahlıkta da, sıkıntıda da, sevinçte de hep beraber olman. Mesela bir müminin eksiği var veya bir noksanlığı var. Yani o anda yardımcı olalım kardeşler. Yani bir tekme de biz vuralım demeyelim yani. Ya düşmüşken bir de biz ona var ya şöyle bir şutlama bir futbolda oynarken yani bir şey yapıyoruz ya bir şut atıyoruz ya bir de biz vuralım demeyelim yani eksikler olabilir değil mi zaaflar olabilir birbirimizin e, inşallah e, eksiklerini gidermenin çözmenin yollarını ortaya koyalım canla malla dille yardımcı olalım asla yalnız bırakmayalım madde çok önemli bunlar yani bunları pratik olarak uygulayalım kardeşler bu bizim Hüseyin hocanın çok eksiği var bu Hüseyin hocamızın var ya şüphesiz ki bu İdris'in de eksiği çok var bu Abdullah hocamın çok eksiği var bu bizim Doğan Hoca'nın da çok eksiği var. İbrahim Hoca'nın da çok eksiği var. Ama eksikleri ortaya dökersek herkesin eksiği ortaya döküldü. O zaman ümmet birliği olmaz. Bana bir topluluk söyleyin. Dünyada hatta ashab da dahil olsun. Eksiksiz olsun birbirlerine karşı böyle bir sıkıntı duymamış olsun. Yok kardeşler. Yani o yüzden e, inşallah kardeşler olarak birbirimizin hakkını hukukunu koruyan. Altıncı madde.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 ve üç fazla küs ve bu gibi haklarına riayet etmek. Güzel, mahtı açık yani. yorulduysan başka bir kardeş okuyabilirsin. Yoruldun mu? Yok. E tamam. Yedikisi, Müslümanların dokunulmaz haklarını çiğnememek. Mesela onları tekfir etmemek. Canlarını, mallarını, hırzlarını ve namuslarını her an görmemek. Onlara zulmetmemek, sövmemek, hakaret etmemek, lanet okumamak, onlara saldırmamak, onlar hakkında kötü zanda bulunmamak, onlarla alay etmemek, kıymetlerini yapmamak ve aralarını bozmamak için laf taşımamaktadır. Evet yani Müslümanların dokunulmaz olan değerleri var. Müslüman Müslümanın değerlerini muhafaza etmeni, sırlarını muhafaza etmeni, hakkını, hukukunu korumalı ki Allah da onların değerini yücelsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müminlerin ayıbını örtün ki Allah da sizin kıyamette ayıplarınızı örtsün buyurmaktadır. Müslüman Müslümana zulmetmez, sövmez aldatmaz, oyun oynamaz değil mi? Tuzak kurmaz gıyabında gıybet etmez gıyabında onun hakkında ulu orta konuşmaz. Bütün bunlar yani şeytanın bize emredir. Eğer biz şeytana Mustafa kulak verirsek birlik beraberlik asla olmaz. Doğru değil mi? Evet devam edelim. Yedincisi herhalde 7 yedi bitti dedi. evet. El sünnet ve cemaat alma için düşmanlığın da gerektirdiği birtakım şeyler olduğuna inanır. Şirke ve küfret düşmemeyi düşünmesi, müşriklerle ve kafirlerle aynı saftan yer almaması için bir Müslümanın hayatında bunlara riayet etmesi ve bunları dikkate alması gerekir ki, bazıları şunlardır. Evet. Birincisi, şirkten, küfürden, müşriklerden, kafirlerden, onların her türlü mezheb ve ideolojilerinden nefret etmek, onlara karşı düşmanlık beslemek, onlardan, ilahlarından, küfürlerinden, şirklerinden, her türlü inançlarından, kanunlarından, sistemlerinden ve Allah'tan başka yaptıklarından belli olduğunu ve bunların hiçbirine rıza göstermediğini ilan etmekte. Evet yani imanımızın korunması, tevhidin tahkiki için, küfre düşmemek için Yakup, o zaman şirkten küfürden ve şirkin ve küfrün imamlarından ideolojilerinden, sistemlerinden anayasalarından kurucularından, devletlerinden kendimizi ne yapacağız? Uzak tutacağız. Bu imanın gereği. Mesela dese ki ben bir demokratik devleti ve sistemi doğru buluyorum kardeşim dese bu adam kafirdir. Herkesin ben naik bir düzeni, sistemi doğru buluyorum dese kafirdir. Ben liberal bir düzeni ve sistemi doğru buluyorum, haklıdır dese bu düzenden daha doğru bir düzen yoktur düzenlerken sistem yani bu insan kafirdir. Neden? Çünkü onun karşısında İslam'ı reddediyor. İslam düzenini, nizamını reddediyor. Böyle bir insan bu batıl ideolojileri terk etmediğinden, nefret etmediğinden şükrü kafir olur. Demokrasi küfürdür. Laiklik küfürdür. Değil mi? Bunlar bütün batıl rejimlerdir. Bunlara karşı bizim adabetimiz açık ve nettir. Hiçbir mümin ne demokrat olabilir ne laik olabilir. Mümin mümindir. Allah ona zaten Müslüman sıfatını, mümin sıfatını vermişti. Daha başka ne isim arayacak ki? Değil mi kardeşler, dostlar? O halde bu gibi ideolojilerden arınmalıyız. Temizlenmeliyiz. ikinci maddemiz. ikincisi kafirleri dost ve yardımcı edinemek. Onlara meyletmemek. Onlarla beraber olmamak. Onlara güvenmemek. Onlara sevgi, saygı beslememek veya yüzlerine karşı durmamak yakın dostlarından ve akrabalarından bile olsa onlara tamamen ayrılmaktır. Evet kafirlere karşı açık bir buğuz ve nefreti ortaya koymak gerekir. Bugün mesela Suriye olayları aslında birçok örneklendirmelerde bizim için bir modeldir. Suriye'de La ilahe illallah diyenler var. Biz onların safındayız. Bir de La ilahe illa Beşşar diyenler var. Onlara da düşmanız. La İlahe İllâ Beşar'ın safında şeytan ve İran var. Biz ise onların tam karşısındayız. Bakın nasıl Allah düşmanları ortaya koydu. Bu bir sünnetullah. Biz var ya 50 sene 100 sene çalışsaydık şianın bu kafirlerin, rafizilerin pisliğini insanlara üretemezdik. Ama Allah Suriye olaylarıyla bunları tanıttı kardeşlerim. Üçüncü madde. Üçüncüsü genel olarak küfür belgelerinden iletilmek, oralarda oturmamak, onların sayısının çok görülmesine sebep olmamak ve oralarda yolculuk yapmamaktır. Ancak zaruret varsa, dinin emirlerini açıkça yerine getirebilecekse, dinine davet edebilecekse ve diniyle gurur duyabilecekse, oralara gidebilir. Evet, şartları okuduk, net bir şekilde anlaşılıyor. Dördüncüsü, dini ve bünyavi yönde, onların özelliklerinden olan hususlara, onlara benzemektir. Din işlerinde onlara benzemek, şu şekillerde olur. Dini sembollerinde, ibadet yöntemlerinde onlara benzemek, kitaplarını tercüme etmek ve okumalarını kolaylaştırmak, hiçbir süzgeçten ve ayıklamadan geçirmeden ve şerri kuralları gözetmeden onların ilimlerini olduğu gibi almak veya yönetimde, eğitim ve öğretimde onların kanunlarını, metotlarını almak, bunları uygulamak ve insanları bunlara uymaya mecbur etmek. Dünya işlerinde onlara buz etmeye gelince, Benzemeye gelince, bu ahlaklarında onlara has gelenek ve adetlerine onlara benzemektir. Mesela yeme, içme, giyim ve kuşamdan onların yolundan gitmek veya onların isimlerini kullanmak, Müslümanlar arasında bilinmeyen adetlerini ve geleneklerini taklit etmek gibi. Evet yani o zaman kafirlerin dini ve dünyavi işlerinde asla özenti duyanlarından olmayacağız, taklit edenlerinden olmayacağız. Dini sembollerini, inançlarını, mantıklarını asla ne yapmayacağız? Doğrulamayacağız. Dünya işleri dediğimiz yeme içme kültürleri, giyinmelerini, oturmalarını, kalkmalarını, hayat modellerini asla öyle kalmayacağız. Bunları taklit etmeyeceğiz. Edersek Allah muhafaza dinden, imandan çıkabiliriz. Evet. Beşincisi, kafirlere yardım etmemek, onları övmemek. ...onların üstünlüklerinin propagandasını yapmamak, küfürlerinde onlara arka çıkmamak, onlarla birlik olup Müslümanlara karşı komplo kurmamak... ...Müslümanların sırlarını onlara vermemek, onlara güvenmemek, mecbur kalmadıkça ve başka kafirlere karşı olmadıkça onlardan yardım istememektir. Evet, Nurettin Şirin bir Şia'dır, İrancı'dır ve Tahran'ın dinine tapan bir insandır, İran'a tapan bir adamdır, Hümeyni'yi imam görmüştür... Allah gibi ona tapar. Zaten Tahran'a ziyarete gittiğinde mezarının başında ona tapmıştır. Yani böyle Hümeyni'ye şikayetlerde bulunmuştur. Ölmüş bir adama. Ben bizzat kendi gözümle gördüm. Bu adam şu an Esed'in arkasında bu şeytanı temize çıkartıyor. İran'ı temize çıkartıyor. Karşıdaki olan Müslümanlar da tekfirciler. Bakın onları tekfirciler olarak görüyor. Evet, Yani terörist olarak görüyor. Bu kâfirleri dost edinmenin ta kendisidir. Müşrikleri dost edinmenin ta kendisidir. Tağutları dost edinmenin ta kendisidir. Bu adam açık bir kâfirdir. Neden? Çünkü bugün hizb bu şeytanın arkasındadır. Bu halde bu maddeyle bu adamı örneklendirebiliriz Yunus kardeşim. Evet, devam ediyoruz. Aksine onların sohbetlerini ve bejizlerini terk etmeli, Müslümanların sırlarını korumak adına onları sırdaş ve yoldaş edilmemeli ...ve Müslümanların önemli işlerini yapmadan onlara fırsat tanımamalıdır. Güzel. Altıncısı, kafirlerin bayramlarına ve dini törenlerine katılmamak. Ve bu günler münasebetiyle onları tebrik etmemektir. Yine onlara sözle ve fiille saygı göstermemektir. Mesela sayın, efendi ve bu gibi sözlerle hitap etmemektir. Allah onlarınşmıştır Evet yani törenlerine bayramlarına sembollerine onların meclislerine katılmamalı saygı duymamalı ki onların izzeti artmamalı yani izzetsizliği artmamalı ve onlar birilerinin gözünde haklıymış gibi doğruymuş gibi tanınmamalı hele kafirlere münafıklara sayın Efendim saygı değer tabirleri doğru değil Çünkü bu tabirlerle biz onları onurlandırmış oluruz yüceltmiş oluruz kafirler zillet altındadır. Aşağılıktır. Onları nasıl biz zilletten izzete yüceltebiliriz ki? Doğru mu kardeşim? O zaman buna dikkat edeceğiz. Güzel. 7. Yedinci madde. Yedincisi onlara rahmet okumamak ve Allah'tan bağışlanmalarını dilememektir. Çünkü öyle bir şey yapmak, onları sevmek ve içinde bulundukları bozuk ve durumlarını onaylamak anlamına gelir. Güzel, açık mesela. 8.cisi dinin aleyhine olacak şekilde onlara yağızlık, dal kavukluk veya yaltakçılık yapmamak veya onların kötülüklerine ve batıl yollarına sessiz kalmamaktır. Güzel. Dokuzuncusu, onların hakemliğine müracaat etmemek, onların hiçbir günah rıza razı olmamak, onların arzu ve isteklerine uymamak, onların işlerinden herhangi bir işte onların peşinden gitmemektir. Çünkü onlara tabi olmak Allah'ın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmünü terk etmek demektir. Güzel. Onuncusu, emrettikleri veya akıl verdikleri hususlarla kafirlere ve müşriklere boyun eğmemek dediklerini yapmamaktır. Evet. On birincisi, onlarla karşılaşıldığı zaman İslam'ın selamı olan Esselamu Aleyküm sözüyle başlamamaktır. Evet, selam çünkü rahmet kimedir? Müslümanlaradır. Kafirlere, münafıklara bir selam yok. Onların emirlerine, hükümlerine boyun eğmek zorunda değiliz. Biz ancak Allah'a boyun eğeriz. Onları da hakem görürsek Allah'ın hakemliğini reddetmiş oluruz. Burada kalalım. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente ve esteğfiruke ve töbü ileyk.